Thank you. Değerli izleyenler, Ezgi'nin günlüğü her şey yolunda dedi. Ama Türkiye'de her şey yolunda mı? Onun takdirini sizlere bırakmaktan başka bir şey gelmiyor elimden. Ben bugün programa başlarken Zonguldak'ta kaybettiğimiz maden işçilerini saygıyla ve rahmetle anıyorum. Değerli izleyenler, bu önümüzdeki hafta yoğun bir e, Antalya Takvim programı bekliyor bizi. Özellikle Alanya'da... ...çok önemli bir toplantı var. Ayın... E, ...21'inde insanlar... ...toplantıya katılmak üzere... ...Alanya'ya gelecekler. Alanya'da... ...Cumartesi ve Pazar günü... ...yani toplam 3 gün... ...Alanya'nın Tarihi Kentler Birliği'ne... ...kabulüyle ilgili... ...meclis toplantısını yürütecekler. Alanya... ...Tarihi Kentler Birliği'ne... Türkiye'nin önemli kurumlarından biri haline gelen giderek sesini bu bağlamda yükselten ve üyeliği kabul edilen her kente adeta bir paye veren Tarihi Kentler Birliği Alanya'da toplanıyor. Alanya Tarihi Kentler Birliği'ne üye olmayı hak ediyor mu etmiyor mu diye düşünenler olabilir. Alanya kalesinin harcına ilk taşının konduğu ve harcı döküldüğü günden itibaren yani binlerce yıldan itibaren tarihi biriktiren müthiş bir coğrafya ve müthiş bir kültür biriktirme sahip ender yerlerden Türkiye'de yalnız Türkiye'de değil dünyada ender yerlerden biri Alanya Alanya bu, bugünkü programımızı Alanya'ya ayırdık ve Alanya'yı konuşacağız sizlerle çok eski çağın yani milat yılları öncesinin Korekosium'u, antik adı Korekosium olan Alanya'nın başlıca geçim kaynaklarından biri deniz kenti olarak korsanlık. Bu çok ilginç gelebilir ama geçmişte korsanlık çok karlı, iyi gelir getiren, riski doğrusu fazla olmayan, özellikle Denizlerin tek güç tarafından kontrol edilemediği adeta korsan kentler arasında, kıyı kentleri arasında paylaşılmış bir deniz coğrafyasında çok gelir getiren, iyi iş yapan ve ün getiren önemli tırnak içinde mesleklerden biri halindeydi. Korekosyum bir korsan kenti olarak bilinirdi antik çağını. Antik çağın çok ünlü bir korsanı var. Alanya'dı. Daha doğrusu şöhretini Alanya'da yapmış biri var. Diodotos Trifon isimli. Bakın tarihini bir korsan beyi olarak, bir korsan lideri olarak, reisi olarak adını tarihe kaydetmiş ilginç kimliklerden biri. Alanya'nın coğrafyasını ele aldığınızda neden Alanya'da, korsanlık neden Alanya'da ünlü diye düşündüğünüzde, örneğin bir Side daha pasif bu konuda SİD'e daha çok korsan etkisinde kalan, korsanların e, yağmayı düşündükleri, kendilerine kendisine özgü bir e, benzer bir korsan teşkilatı kuramayan, örgütü kuramayan, korsanların saldırısına açık bir kent iken neden Alanya bir korsan kenti olarak inlendi? Ya da onun ötesinde aynı şey Gazi Paşa için yani Selinus için antikadı Selinus için söylenebilir. Kıyıdaki öteki yerler kentler içinde aynı şeyi söylemek mümkün. Alanya'nın içinde bulunduğu coğrafya bu konuda coğrafyanın incelenmesiyle bu konudaki ipuçlarını değerlendirdiğimizde ortaya neden Alanya'da bu faaliyetin yaygın olduğu gerçeğini bir ölçüde de olsa yakalıyoruz. Bizim daha önce ilk toplantımızda, ilk görüşmemizde söylediğimi hatırladığım bir özelliği var bizim kıyılarımızın. Bizim kıyılarımızda dağlar denize dik değil paralel uzanan bir özelliğe sahip ve denizden birdenbire yükselmeleri nedeniyle dağlar bir duvar görünümünde adeta yer yer 3 bin metreye ulaşan yükseltileriyle ve sıra halinde arka arkaya gittikçe geriye doğru gittikçe kuzeye doğru gittikçe yükselen özellikleriyle bizim dağlarımız son derece ilginç bir özelliğe sahip. Ve coğrafyayı e, özgün niteliğine kavuşturma, daha doğrusu o bağlamda değerlendirme konusunda dağların çok önemli yeri var. Bu şekilde ge geçen haftaki konuşmamızda da, e, değerli konumuzla yaptığımız sohbette de adeta önümüzde serili bir bitki ve ona bağlı olarak elbette olanak çeşitliliği sunuyor dağların bu şekilde yerleşmiş olması, bu şekilde e, yer tutması coğrafyamızda. Bu Alanya içinde böyle. Ancak Alanya'nın bu ününü devam ettirememesinde daha doğrusu korsanlık faaliyetlerini kalıcı bir gelire dönüştirememesinde herhalde bu dağların çok dik oluşumdan ve geçitleri bakımından, geçitler bakımından, iç bölgelere intikal bakımından çok fazla elverişli olmamasına bağlamak lazım. Örneğin bir Antalya bugünkü kimliğine kavuşmuşken Alanya çok farklı boyutta gelişmiş ve daha böyle bir kapalı ekonomi kapalı bir sosyoloji ve ekonomi ile sınırlı kalan bir ün ve zenginlik sağlamıştır. Bu ne zamana kadar böyle devam etti Alanya için? Bu turizmin Alanya'da başat sektör olmaya başladığı zamanlara kadar böyle devam etti. Bu konunun yani Alanya coğrafyası ile ilgili bu değerlendirmeyi bir parça daha açarsak eğer. Alanya coğrafyası, Alanya'nın içinde yer aldığı Pamfilya coğrafyası, (antikça adıyla Pamfilya coğrafyası, bizim Körfez'in doğu yakasında uzanan, aşağı yukarı 150 km uzunluğundaki ince kıyı ovası şeridi, Antik Çağ'da Pamfilya olarak ...anılıyordu ve gerçek anlamda bir sular ülkesiydi, akarsular ülkesiydi. Bunun ne kadar önemli olduğunu, bütün Akdeniz havzasına baktığınızda... ...bu özellikte başka bir coğrafyanın adeta bulunmadığını e, tespit etmek mümkün. Bütün Akdeniz coğrafyasında, yani kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batısında, bütün Nil dışında... ...bu kadar bol akarsuya sahip bir başka coğrafya parçası yok debileri yüksek, mesafeleri kısa, dağların sadece güney yüzünden doğan en uzunu 80 kilometre uzunluğunda, 30 kilometre, 40 kilometre, 60 kilometre uzunluğu olan ve debileri de yüksek olan, kaynak bakımından debileri çok yüksek olan ve yük taşıma kısa erimli oldukları için, kısa bollu oldukları için akarsular o yüksek debiyle yük taşıma önlerine koyan özel önlemek olan özellikle ağaç varlığını kolaylıkla kıyıya indirme konusunda yüksek güce sahip akarsular. bu bizim pampi coğrafyası Alanya'da bu coğrafyanın başlangıç noktasında adeta yani doğu ucunda ama hemen yakın çevresinde bu bağlamda önemli e, su varlığına akar su varlığına sahip bir özelliği var dim çayı Din. dim çayı öyle. Dim çayı e, özellikle kereste taşı, taşımacılığında son derece önemli bir rol oynar. Yine kargı çayı keza öyledir. Daha e, batıda avar açayı öyledir. Bu sadece bu üç ırmak yani bu üç çayı alsak kimi zaman ırmak kimi zaman çay dediğimiz bu üç e, akarsuyu alsak bile e, ne kadar önemli bir taşıma potansiyeline sahip olduğunu Alanya'nın ve bu bağlamda öteki yerlere göre inanılmaz bir avantaja sahip olduğunu görürüz. Akarsuların başka bir önemi de değerli izleyenler bu akarsuların başka bir önemi de uçlarının doğdukları yerlerin sedir e, sınırında olması. Yani katran ağacının sınırında olması. Daha önce de sözüne ettik katran ağacı yani bizim Sedrus Libani dediğimiz, Lübnan sediri türü dediğimiz ağaç varlığı bizde işte binli metrelerden sonra evet. olan son derece kuvvetli, güçlü ütübete dayalı, çürümeyen bin sene sonra bile kokusunu muhafaza eden, kesildikten binlerce yıl, bin yıl sonra bile kokusunu ve değerini muhafaza eden bir ağaç türü böyle bir ağaç türünün güneye bakan yamaçlarında bizim Toros dağlarının güneye bakan yamaçlarında yani Alanya'nın da içinde olduğu o e, o coğrafya içinde olması, bu akarsu ve kesildikten sonra bu akarsu varlığla kolaylıkla taşınması Alanya ve çevresini bir gemi inşa merkezi, daha doğrusu bir ağaç ihraç merkezi haline dönüştürmüş. Kıymetli, değerli ağaç varlığının ihraç merkezi haline dönüştürmüş. Devletimiz son derece güç bir coğrafyada Denetimi, kontrolü son derece güç bir coğrafyada çok hoyratça harcanmış geçmişte bu ağaç varlığı, sedir ağacı varlığı. Şimdi kısa bir müzik arası verelim ve konumuza kaldığımız yerden müziğimizi dinledikten sonra devam edelim. Thirty-four Kırık sellim, benim, ilk ayın son yazım benim, incecikten sızım benim, yanar dünya, dünya benim. Senin aydınlık insanları size cumhuriyet yakışır. Teşekkürler Antalya. Teşekkürler Akdeniz. Cumhuriyet Akdeniz. Cumhuriyet gazetesinin ücretsiz bölge. Her gün cumhuriyetle birlikte varız. Sesli gazete hafta içi her sabah saat 08:30'da ve akşam saat 18:15'de Profesör Doktor Süheyl Batmır katılımıyla radyo başlı. Ümit Dileli ile Sesli Gazete. Sonra nedir bu laiklik iltikamlarca? Bir tarif edin diyorsun. E bu neylemişiz ya? Bu dini de istismar toplamışlar. Ama sen ispatlayamazsan ben milletvekilliğinden çekilmeni istemiyorum. Çift televizyona iddianamenin kabulüne oy ile karar verildi. Sesli Gazete yine demokratik, çağdaş, layık bir Türkiye için sesini yükseltmeyi sürdürüyor. Ümit Dileli ile Sesli Gazete. Gerçekleri Sesli Gazete'den öğreneceksiniz. Evet değerli izleyenler. Akarsuların Alanya coğrafyasında Akarsuların kısa irimli, kısa mesafeli ama çok dik yamaçlardan aktığı için taşıma potansiyeli bakımından değerli varlıklar olduğunu, ekonomik varlıklar olduğunu, işlevi de gördüklerini daha doğrusu söylemiştik. Akarsu vadilerinin bir başka yararı da Değerli izleyenler, vadileri, vadiler boyunca yükselen yollardır. Taşıma bağlamında yollardır. Bu yol izlerine hemen bütün bizim Antalya coğrafyasının hemen her yerinde rastlamak mümkün. Ama özellikle Alanya Limanı'nı kuzeye, iç bölgelere bağlayan, Yollar konusuna baktığımızda önümüze çok ilginç bazı dikkate değer bazı konular çıkıyor. Bu konuyla ilgilenen bilim dalı bağlamında, tarih ve arkeoloji bağlamında son derece önemli bazı verilere ulaşıyoruz. Bir kere Alanya yolları, Alanya'dan Alanya limanını iç bölgelere ve batıya bağlayan yollar... Özellikle Kuzey'e bağlayan yollar, İç Anadolu'ya bağlayan yol hatları olağanüstü yüksek bölgelerden geçmek zorunda oldukları için taşıma problemi yaratmaktadır. Örneğin bir yolumuz vardır bizim, Alarayı aşmak durumunda olan bu yollar bir tanesi Kemer Köprü yoludur. En doğuda olan. Kemer Alanya'dan çıkıp Konaklı'dan kuzeye yönelen Gündoğmuş'un altından Orta Konuş bölgesinden kuzeye tırmanan ve e, şimdi isimlerini sayacağımız bir sürü coğrafi yer adı hiçbir iş bu kalmayacağı için sadece ulaştığı en yüksek noktayı ifade edin. 2200 metrelerden geçen Susambeli yolu çok ünlü bir yoldur. Ve Alaaddin Keykubat'ın yani Selçuklu'nun iki başkent arasında, Selçuklu sultanlarının ve askeri birliklerinin iki başkent arasında gidip gelirken, Konya ile Alanya arasında gidip gelirken izlediği askeri nitelikte bir yoldur. Bu yol Susanbeli yolu olarak adlandırmak mümkün. Ya da bugünkü adıyla, daha doğrusu bugüne, bugünkü e, coğrafi, e, bağlamda kimliklendirirsek eğer yolu Bozkır yolu demek mümkün Konya'nın Bozkır ilçesine çıktığı için Bozkır yolu demek mümkün bu yol inanılmaz biçimde e, güzel ve kaliteli bir e, kalıntı e, vermektedir. Yer yer ciddi kalıntılar vermektedir. Taş döşeli basamaklı dar ama ısrarlı hiç kesilmeden süren ve kendine ait belli bir kalitesi olan kendine özgü kalitesi olan bir yoladır bu. Örneğin e, gün doğmuşu geçtikten sonra Gelesandra yaylasını açtıktan sonra tırmanmaya başladı Kuruca'yı geçip kırma, tırmanmaya başladığı Göcen boğazını ve daha ileride aşmak zorunda olduğunu 2250 metreye kadar yükselen Susam beline tırmanırken yolun biçimi ve e, aldığı teknik, inşa sırasında uygulanan teknik olağanüstü boyutlardadır. Yer yer yeni bir taşıt yolunun henüz yeni yani 3-5 yıl önce açılmış olan taşıt yolunun tahrip etmediği, bozmadığı yerlerde inanılmaz güzel görüntüler vermektedir. Ama herhalde bu yolun en güzel izleri çok şükür ki orman ve taşıt yollarının dışında kaldığı için Kırt Dönme adını verdiğimiz yine bu e, Bizim yürüme fırsatı bulduğumuz, yakın bir geçmişte yürüme fırsatı bulduğumuz kırk dönme yolu. Aynı yolun bir parçası olarak, bütünüyle sağlam ve ayakta ve herhalde 50-60 yıldan beri insan trafiğine, insan ve hayvan trafiğine kapalı olduğu için de inanılmaz bir pastoral ortam, Alara'nın kıyısında yükselen, bir tarafta örmek, bir tarafta sedir ağaçları, bir tarafta yolun kendisi ve kendi doğal ortamı içinde e, özgürce gelişmesini sağlayan o bitki örtüsü, el ayak ulaşmayan bir yerde, kendi başına e, göğe ser çeken e, sedir ağaçları inanılmaz bir pastoral e, zenginlik vermekte yola. Bir başka yol attı, çünkü bu konudaki verimiz ve anlatacağımız çok fazla yollarla ilgili. Bir başka yol attı yine Alaray geçmek zorunda olan. Çünkü bütün Alanya'dan çıkan bütün yollar Alar Irmağını geçmek zorundaydılar. Kuzeye tırmanan bütün yollar bu Irmağa geçmek zorundaydılar. Hatta Batıya geçen de Batıya doğru uzaran yollar da Alar Irmağı. Alar Irmağı geçilmesi zor ama kaçınılmaz olan bir su bir geçiş noktasıydı. Bir yeriydi. İkinci bizim Alara'ya geçtiğimiz nokta Ali Köprüsü ile geçer. Güneycik Alara Han'ın biraz kuzeyinde. bildiğimiz Alara Han'ın biraz kuzeyinde. Alara Han'ı görmeden kuzeyinden geçen Karaboynuzlar köyü ilerisinde ve Gündoğumuş'a ait Güneycik köyünün güneyinde yine Alara'yı Pencereli, üç pencereli, inanılmaz güzel bir köprüyle geçen. O köprünün belki hatırlatmakta tırnak içinde söylemekte bir önüş payı olarak söylemekte bir sakınca görmüyorum, beni bağışlarsınız. O köprünün 1992'de adı bilinen ama kendisi henüz görüntülenmemiş bir köprüydü Ali Köprüsü. Onu ilk kez aralığın altısında suya girerek, Alar girerek köprüsü biz görüntülemiştik ve yayınlamıştık Ali Dört 4,5 metre genişliğinde, 15 metre yüksekliğinde ikisi dairevi ve üçer metre çapında bir tanesi elips olan kayaya, iki yanda kayaya ayakları kayaya basan müthiş güzel bir köprü adı da Ali Köprüsü. Bizim kültürümüzde özellikle göçebe kültüründe Ali miti. Ali efsanesi Ali kimliği son derece önemlidir. Ali derken önüne Hazreti Ali'yi koymama, Hazret sözcüğünü koymama gerek var bilmiyorum. Ali dendiğinde Hazreti Ali akla gelir bizde. Işte. En geçilmez yerlere, en ulaşılmaz yerlere ancak Ali çıkabildiği için o köprünün Hazreti Ali tarafından yapıldığına inanılır. Çünkü gerçekten çok dehşetli bir coğrafyada, çok zor bir coğrafyada ama inanılmaz bir güzellikte inşa edilmiş bir köprüdür. Hazreti Ali'den 1000 bin sene sonra Karaman dönemi yapımıdır. Ve o köprünün pencere düzeninin, Ali Köprüsü'nün pencere düzeni Avanya çevresindeki birçok köprüde ve Karamanya'da, yani daha kuzeydeki Karaman bölgesinde, Karamanoğulları Beyliği dönemine ait bir özel mimari tarz olarak görmek mümkün. Örneğin Göksu'da vardır Bıçakçı Köprüsü, aynı özelliktedir. Şimdi Ermenek altında, Ermenek Barajının suları altında kalacak olan görmeli köprüsü, inanılmaz kalitede bir köprüdür ve yapım tarihi 1306'dır. Karaman dönemi, 1306 köprü maalesef sular altında kalıyor. Çok uğraşılmasına rağmen o köprü kurtarlamadı. O da bir başka boyutta yine Alanya bölgesine inen, Anamur'a, Gazi Paşa'ya ve tabii ki daha batıdaki Alanya'ya inen yolların üzerindeydi. Yine bir baraj altında kalan Alanya'yı kuş yuvası yoluyla. Kuş Yuvası Yoluyla içeriye Hadime, Boskra ve Ermeneye bağlayan Sarıbel'de üzerinden Ermeneye bağlayan e, Ak Köprü yine pencereli ve inanılmaz kaliteli bir köprü olarak varlığını sürdürür. Bu yol Ali Köprüsü Yolu bizim e, Akseki yani Murçici önce, ondan sonra Akseki, Akseki'den Alacabel bir ayağıyla Alacabel üzerinden yani bugünkü Konya trafiğinin işlediği, motorlu araç trafiğinin istediği, Alacavel ve Seydişehir'e daha batıya ayrılan bir yol, batıdan giden bir yol ise Beyşehir üzerinden, 5 Beyşehir üzerinden yine Konya'ya ulaşan yollardı. Bunların taşıma kapasiteleri yüksek yollardı. Dardı ama karakteri itibariyle, inşaat etniği itibariyle mükemmel derecede güzel yol hatlarıydı. Peki bu yol hatlarında ne taşınıyordu? Yani içerden, iç bölgelerden ne geliyor, ne götürülüyordu ve bundan nereye sevk ediliyordu? İşte Alanya'nın değeri buna verilecek yanıtta gizlidir. İç Anadolu'da dağ ve bizim dağlarımızda üretilen ne varsa denizlerin ötesinde olmayan, Akdeniz'in ötesinde olmayan Suriye'de Mısır'da, Kıbrıs'ta olmayan ne varsa Alanya Limanı'na indiriliyor. Burada bekleyen gemilere yükleniyor. O gemilerin gelirken boşalttığı yükler yeniden katırlara, atlara, develere yükleniyor. Biraz önce saydığımız yol hatlarıyla kuzeye doğru tırmanıp gidiyordu. Yol temel özelliği yolun yolların egemenlik faktörü olmasıdır. Egemenliği mümkün kılan önemli bir uygarlık elemanıdır yol. Yol üzerinde inançlar dahil, fikirler dahil, her şey bir yol üzerinde taşınır. Bu bakımdan yolları değerlendirirken bu gözle bakmak gerekir. Yol uygarlıktır. Yol Egemenliktir, yol askerliktir, yol mektuptur, yol namedir, yol sevgidir, haberdir, dindir. Yol, o nedenle insanoğlu ilk çevresine ilk uyum sağladığı andan itibaren bir yol kavramıyla karşı karşıya kalmış. İlk insandan itibaren, emekleyen çocuğun annesine ulaşmak için bir yola ihtiyacı vardır. Dolayısıyla insanın ilk andan itibaren, yolla yol kavramıyla haşır neşir olması kaçınılmazdır. Tabii ki bu e, kavram geliştikçe ve ihtiyaçlar geliştikçe, boyut geliştikçe yolların kalitesi ve kullanış amaçları da değişecektir. Alanya 1220'de Selçuklu Sultanı Büyük Üno olarak alınan yüce Keykubat'ın Alanya'yı fethetmesiyle 1207 Antalya 1214'te. Sinop bu tarihler önemlidir. 1220'de Alanya fethedildiğinde e, Keykubat iki denizin daha doğrusu Keykubat'ın babası Giyasettin Keykubat'a 1207'de e, Antalya'yı aldığında 1214'te oğlu e, İzzettin Keykavus, 1. İzzettin e, Keykavus, e, Sinop'u zaptettiğinde Kendisini bir Çin'in üzerine iki elinde bağdaş kurmuş, iki elinde çapraz tutar balıkla temsil ettirmiştir. Bu iki denizin de egemeni, iki denizin de hakimi olduğunu gösteren bir vurgudur. Çin'ye işlenen bir vurgudur. Alaaddin bu seriyi tamamlamıştır. Alaaddin Keykubat, deniz egemenliğinin iddiasındaki seriyi, ...delili güçlendirmiştir... ...Alanya'yı fethetmekte... ...1220'de... Alanya fethedilir. Alanya fethedilir... ...Alanya fethedildiğinde... ...kale vardır... ...fakat... ...Alaaddin Keykubat'ın yaptığı... ...kaleyi yeniden tanzim etmek... ...onarmanın ötesinde yeniden tanzim etmektir... ...nitekim... ...onun döneminde yaptırılan, yapılan değişiklikler... ...kalenin belli yerlerine konan... ...kitabelerle... ...kanıtlanmıştır... E, günümüze kadar e, gelmiştir. Kalenin e, kale surlarının özelliği e, 6 kilometreyi bulmaktadır. İç kale, iç bölümleriyle birlikte 6 kilometreyi bulmak. Bu çok, çok önemli bir e, şeydir. E, önemli bir uzunluktur ve e, kayda değer e, uzunlukta bir e, savunma sistemini ifadesidir. <gülüyor> Affedersiniz. Kale'nin iç kale dediğimiz Ehmedek, yani kale dizdarının kaleyi yöneten, kaleden sorumlu olan dizdarın eski adıyla kalebeyinin metbu kalebeyinin, yani bağlı olan kendisinin üstündeki esas otoriteye bağlı olan kalebeyinin kaleye gemenin içinde bulunduğu yönetim yeri Ehmedek dedikleri. Bir, bir bölüm var o hala varlığını ve canlılığını korur o günümüzde de korumaktadır Alanya kalesinin daha doğrusu Alanya'nın üzerinde kurulduğu o kalenin üzerinde yer aldığı kara parçasının ucunda bir bir kere o kara parçası bir gemiye benzer çok ilginçtir bu Gerçekten uzaktan bakıldığında bir gemi görüntüsündedir. Ama tabii ki dehşetli bir gemi, yani görkemli bir gemi yüksekliğinde, büyüklüğünde e, gemi görüntüsündedir. Onun ucunda da gemilerin provasında yer alan, ortaçağ gemilerinin provasında yer alan direği bile vardır. Üzerinde, önünde bir şey e, yarımada uzanır, kayalık taş bir yarımada uzanır. Hatta o yarımadanın orta yerinde kim bilir hangi Hristiyan din adamının, İnzivaya çekilmek için yaptırdığı küçük bir şapel, küçük bir inziva evi hala varlığını korumaktadır. Bizim Alanya ile ilgili olarak belki söyleyeceğimiz şey elbette bir şeyler, elbette bir programın boyutlarına sığması mümkün değil. Ama Alanya gerçekten her şeye rağmen, bütün o dışa açık olmasına rağmen kendi özgün kimliğine sahip, ve tırnak içinde kapalı bir dünyaya sahip, kültürünü o bağlamda koruyan önemli bir Akdeniz kenti olarak varlığını sürdürmektedir. Nefis ve kaydedilmesi gereken geleneklere sahip bir kent Alanya. Yani Alanya'yı inceleyen, Alanya'yı merak eden insanların gidip, Gezip görmekle müzesini, işte Damla taş Mağarası'nı, Din Mağarası'nı ya da e, işte kalesini gezip görmekle Kızıl Kulesi'ni gezip görmekle yetinmemeli. E, onun geleneğine nüfuz edecek yolları, yöntemleri e, bu, bulmalıdır. O zaman önünüze bambaşka bir anaya çıkar. Gelenekleriyle, yemek çeşitleriyle, sözlü kültürüyle, yazılı kültürüyle, edebiyatıyla nefis nükke, nükte gücüyle Alanya gerçekten çok özgün bir bölgemiz. Elbette Alanya'nın Selçuklu'yla kazandığı bir değer var. Selçuklu sultanları Alanya'yı ikinci başkent olarak kullandılar. Bu konuda önemli bir kaynak İbni Bibi tarihidir. İbni Bibi Selçuklu Sarayı'nda e, yer alan bir müneccim kadının oğludur. Yani e, yıldız falına bakan e, ve onunla ilgili o, ona dayanarak sultanlara tavsiyelerde bulunan bir tür kahin e, kadın kahin. onun oğlu sarayda yetiştiği için e, o şekilde anılır. Bibi biliyorsunuz Fars dilinde ve Doğu dillerinde e, hala anlamına gelir. Yani baba kardeşi babanın kız kardeşi anlamına gelir üvanı da öyle olduğu için bibi üvanı ile alındığı için o kadın onun oğlu da ibni bibi olarak anılır. bibinin oğlu halanın oğlu nun e, Almanya üzerine e, Kültür Bakanlığı'nın da yayınladığı e, şimdi ismini Fars ismini hatırlayamayacağım çok kapsamlı bir kitabı var. Keykubat döneminin, yanlış hatırlamıyorsam Keykubat döneminin sonuna kadar gelir. Alaaddin Keykubat döneminin sonuna kadar gelir. Ya da onu biraz daha geçer. Şimdi tam hatırlayamıyorum. Alanya tarihinin fetihten sonraki önemli fetih öncesi fetih sonrası Alanya'nın en önemli kaynaklardan biridir. İbn-i Bibi tarihi. i̇bn de benim bütün arama rağmen dikkatli aramaa rağmen belki söyleniş biçimi itibariyle gözden kaçırdığım bazı verilere rastlamak mümkün. Mesela bunlardan bir tanesi bana çok ilginç gelir. Alaaddin Keykubat'ın Alanya'dan Antalya'ya gelip giderken Aspendos tiyatrosunda yatıp kalktığıdır. Yani molayı Aspendos tiyatrosunda verir. Bizim hesabımıza göre, hesaplamamıza göre Antalya ile Alanya arasındaki yol e, üç günlük mesafedir. At yürüyüşüyle iki buçuk, üç günlük mesafedir. Muhtemelen Keykubat ikinci gecesinde Alaaddin Keykubat ikinci gecesinde, konakladığı ikinci gece yol boyunca Antalya'ya gelirken ikinci gecesinde e, Aspendos Tiyatrosu'nda e, konaklıyordu. Bu tiyatronun saflı bağlamda ele aldığımızda bir kervansalar olarak değerlendi, değerlendirildiğini söylemek mümkün. E, nitekim tiyatronun sahne duvarında e, yani içe oturma sıralarına dönük duvarında dikkatli bakıldığında sağ orta bölümde yüzünüzü duvara doğru döndüğünüzde ve belli bir yükseklikten bakmanız lazım yalnız. Baktığınızda Arapça yazılı kırmızıyla yazılmış sıvanın üzerine bazı yazılar vardır kuşkusuz o dönemden kaldığını söylemiyorum bunun ama o yüksekliğe kadar ulaşmış bir ahşap sistemin konaklamaya müsait bir ahşap sistemin kurulduğunu düşündürüyor insana tiyatro skane duvarının sahne duvarının iç kesiminde merdivenle çıkılan odalara ayrılmış ahşap bir yatma istirahat yeri olduğunu düşündürüyor başka türlü o kadar yüksekliğe o yazının yazılmış nasıl yazılmış olabileceğini düşündüren sağlıklı bir veri yok. Değerli izleyenler Alanya'yı anlatmak dediğim gibi bir programın sınırlarını aşar. Alanya önümüzdeki cuma, cumartesi ve pazar günü Türkiye Tarihi Kentler Birliği'nin eee Birliği üyesi oluyor. Türkiye tarihi Kentler Birliği önemli bir işler görüyor Türkiye'de tarihi kentlerin kendi tarih bilinçlerini ne kadar olduğu ne kadar değerli olduğunu ve kendi varlıklarının hale hazır varlıklarının geçmişteki tarihi birikimle ancak açıklanabildiği onlara dayandığı bu bilinci aşılamaya çalışıyor. Biz Alanya'yı bu özelliğinden ötürü yeniden kutluyoruz, Alanyalılara sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Bugünkü programımız burada sona eriyor. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek üzere, saygılar, sevgiler sunuyorum. Müzik of Scalp. geçmişe acılar geliyor baba Peş peşe bir düşünce sayıyorum gizlice ben kimim nereden geldim niye her şey sanki bir bilmece diyor günden güne yalnız ben mi Peşe acılar geliyor peş peşe Bir düşünce sarıyor yemeyece Bu düşmanlık neden değil Her şey sanki bir bilmece büyüyor And then.